Merhabalar, 94.9 Açık Radyo dinleyicileri, yeni bir Yeşilçin Markezi programında yeniden sizlerle birlikteyim. Bendeniz Utku Uluer. Bugünkü programımızda konuğumuz, değerli sanatçımız, oyuncu Oktay Gürsel konuğumuz olacak. Kendisi Marmaris'te yaşıyor. Biz de onunla bir telefon bağlantısı kurduk. Onunla yaptığımız görüşmede de kayıda altına aldık. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Herkese sonsuz selam, sevgiler e, yeniden çok teşekkür ederim bu görüşme talebimi <gülüyor> kabul ettiğiniz için. E, aslında... Estağfurullah, memnuniyetle. Aslında sizinle uzun zamandan beri görüşüyoruz. E, tabii birazcık da yani bizim yeni nesilin e, ulaşabileceği kaynakların sıkıntısından dolayı ben e, sizin bu içinde bulunduğunuz, e, sinemamız içinde bulunduğunuz kısa bir dönem içinde o özellikle yani 1964 yılında 1970 arasını diyorum e, bahsediyorum o dönemde evet. yaptıklarınızı okuyunca görünce ve sizinle yaptığım sohbetlerden sonra bizim hani uzun uzun konuşmamız gerektiğine düşündüm. Onun için tekrardan hoş geldiniz. hoş bulduk. Şimdi Oktay Bey sizin nasıl başladığınızı anlatmanız benim anlatmamdan çok daha güzel olacak sanırım. İlk ilk sinemaya nereden başladınız? 1961 yılında genç milli takıma seçilmişsiniz. Çekiç atıcılığında birinci olmuşsunuz sanırım. Evet. Ee, Ondan sonra... 1961'de Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Atletizm yarışmasında Türkiye şampiyonu olmuştum. Aynı sene yine Galatasaray Kulledi Atletizm takımına transfer olmuştum. Hı hı. Zaten İstanbul'a arada bir gidip geliyordum. Fakat Gaziantep'te hem okuyordum hem Gaziantep'te yaşıyordum. 60'lı, 61, 62'li yıllarda, 60'lı yıllarda Gaziantep Lisesi Spor Bölümü Başkanlığını yürütüyordum. Aynı zamanda tiyatro bölümüne de ben bakıyorum İstanbul'a geldiğimde Hüseyin Feyda ile görüşürdük ara sıra gelirdik Acantep'ten geçtiğimde hatırını sorardım kendisiyle görüştüm Urfa'da bir film çekeceğini söylemişti dedim valla ben de oynamak isterim takıldım ben şakayla karışık tabi niye olmasın rahmetli Hüseyin Feyda'nın hastasıyla 1964'te Urfa'da çekilen Cilal İboz ve Kır Karamiler filminin kadrosuna dahil oldum hı hı. öyle başladı sinema sürdü benim e, aşağı yukarı 1,5-2 ay kadar Urfa'da çalıştık sonra birkaç e, piloto çalışması kalmıştı İstanbul'la e, taşındı ekip. E, 64'ten sonra e, o filmde ekipte çok güçlü insanlar vardı e, oyuncular Allah rahmet eylesin Feridun Karakaya abim. Ahmet Tarık Tekçe e, benim için bir tecrübe oldu e, orada Ahmet Tarık Tekçe'nin e, Subay'ını oynadım aşağı yukarı. E, yani komedi çok güzel bir film ee, görmeyenlere tavsiye ederim internette var Cilalibo Karamiler diye girilince e, herhalde tahmin ederim e, kesintisi seyredebilirler ben bile hala ara sıra açıp seyrediyorum ve hala gülüyorum yani Cilalibo'nun hareketlerine konuşmalarına e, öyle bir başladı sonra e, benim bu ara okul durumum vardı e, hem Gaziantep Lisesi'nde hem Maraş'ta e, okuma durumum e, o, e, hazır oldu e, parasız yatılı insanına girmiştim kazandım bir ara gittim Maraş'a tayin ettiler. Maraş Ortokondolisi'ni okudum. Sonra yine Gaziantep'e ben ettim. Öyle geçti. Yani okul durumundan dolayı hı hı. E, sinemaya devam edemedim. 64'te bir nokta koydum e, Şey film çekimlerine. Evet. E, bu ara şey girdi, okulu bir ara şey yapıp, ara vermiştim. Sonra imtihanlarını bitirdim. O, okul bittikten sonra e, askerlik e, geldi çattı. Tabii askerlik 2 e, sene gibi uzun bir zaman. Yine uzak kaldık sinemadan ancak 1966'da tehliz olunca rahat bir nefes aldık ve yine bismillah diye sinemaya başladık. Ben mesela bu dönemde merak şunu ettim e, sporculuğu bıraktınız peki yani çekiç atıcılığında dereceye girdikten sonra. E, çekiç şöyle oldu ben 1961'de Galatasaray Kulübü takımına transfer oldum e, yarışlara devamlı gelip gidiyordum. Çünkü Gaziantep'te yaşamama rağmen Mustafa Karar antrenmanlarıma e, kondisyona Gaziantep'te devam ediyordum. O o zamanlar antenli falan da yoktu yani kendi kendimizi çalıştırıyorduk yetiştiriyorduk. Ben gitmiş e, şeyden e, hurşacılarından aldığım demirlerle spor yapıyordum e, yani öyle başladı spor hayatımız. Hı -hı. Yarışmalara gelip gidiyordum İstanbul'da. E, 70 senesine kadar Galatasaray Kulübü'nde aktif olarak görev görev aldım. Anladım. E, 1966 1966 yılında şehri sonunca e, tabii gölünde sinema ve tiyatro var. Hı hı. Deneme yapalım dedim Zeki Alpan vardı rahmetli Kendisi tiyatro, gezici tiyatro yapıyordu Aynı zamanda filmlere Makyaj kostüm falan veriyordu Kendisiyle tanıştım Kısa müddet asistanlığını yaptım Evet Zeki Alpan ara, önemli bir makyöz 1966'da rahmetli Hüseyin şeyi aracılığıyla Şeyde, Bolu'da çekilecek e, güçlü bir kadrolu e, ekibin arasına katıldım. E, Kovbeyal diye bir film. E, rahmetli Yılmaz Günü oynuyor başlönde. E, çok kalabalık bir kadro. E, ben o filmi aslında yani e, oynamak için değil de e, o sanatçılarla tanışmak için gittim. Şimdi çok değerli insanlar vardı. Böyle hayalimde şey yaptığım böyle her, her zaman e, andığım. Mesela Rahmetli Cahide Sonkhan'ım vardı. Kadro çok kalabalıktı. E, o filmde e, Ufak bir rol oynadım. Hatta ağanın bir tanesinin adamını oynadım. Ee, yani istemeden kendimi atın sırtında buldum. Mevzu geçti. Atabilenler soruldu o ara. Ee, bana baktılar. Ben dedim biliyorum. Hadi buyur dediler. Yani oynama niyetiyle olmadığı halde at, atın sırtında bir kötü adımı canlandırdım. Hı hı. Öyle devam etti. Sonra döndüm e, İstanbul'a. E, şimdi bir araç içerisindeyim. Bir yandan Gezici Tiyatro'da oynuyorum. Zeki Alpan'ın topluluğunda. Zeki Alpan'ın e, topluluğu Gezli Tiyatrolu, sabit tiyatro yok İstanbul'dan. E, ekiple boş bulduğu sahnelerde veya veya reklam yapabileceği yerlerde oyunu e, sergiliyorlar. O oyunda e, Zeki Alpan'la beraber e, rahmetli Yeşilçam'ın baba rollerinde oynayan Muhammed Gözalan var. O hmm. ikisi oynuyorlardı. Ekipte küçük bir rolle e, tiyatroya bismillah dedim. Tabi devamlı bir oyun değildi bu arada bir oynadığımız yani haftada bir on günde bir iki ayda bir oynadığımız bir oyundu bu öyle başladı e, yavaş yavaş e, girmek için bir, benim için bir gezideydi. Bu tarih olarak tarih olarak hangi döneme denk geliyor? E, 1966'da terhis oldum askerden terhis olduktan sonra 66'da Hı. 66 yılı öyle geçti macerayla geçti Anladım. yani bir yandan e, spora devam ediyorum antrenmanlara. Evet. Bir yandan piyasaya girmenin yollarını arıyorum. Çünkü göründüğü gibi değil her şey. Ee, uzaktan gözüktüğü gibi değil. Ee, tiyatro zaten benim içinde yatan bir aslandı. Daha önce amatör olarak oynamıştık. Gaziantep'teyken birçok oyunları sahneye koymuştum. Ee, Edebiyat öğretmeninin de sahnelediği oyunlar vardı. Mesela Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesi diye bir oyunu sergilemiştik. Alt 62 senesinde. Sonun bir Fransız yazarı var, Marcel Pagnon. Onun için Çok güzel bir oyunu vardır dram. Onu onu sergiledik. Onda rol almıştım ve 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş e, yıl dönümü, e, Fransızlardan e, kurtulma yıl dönümü. O yıl e, dönümü gecelerinde e, o eski kahramanları canlandırdım. Mesela Şahin Bey vardı. Özdemir Bey. Bunlar Gaziantep tarihinde 25 Aralık'ta düşmana, Fransız düşmanına karşı koyan e, büyük insanlardı. Öyle geçmişti. Onun için tiyatro çalışmalarını da İstanbul'da bu şekilde devam ettirdim. E, bu arada demin sözünüzü kesecektim. Ben. Zeki Alpan'ın e, oyunculuğu dışındaki maksuzluluğu aslında çok fazla bilinen bir şeydi. Ve sizin de onun asistanı olmanız çok ilgimi çekti benim. E... Evet şimdi öyle bir enteresan bir şey ki e, Zeki Alpan kendisi filmlerde e, Arnavut rollerinde oynardı. Evet. Bilmem sen hatırlayamazsın da eski filmlerde yok, yok. E, komedi filmlerinde. Hep Arnavutça konuşurdu. Arnavut yani Arnavut Türkçesi konuşurdu. Komedi oynardı. Aynı zamanda kendisi tiyatrocu, yönetmen. Tiyatro kökenli bir bey. Ve Beyoğlu'nda Beyoğlu sokağın ismini hatırlayamıyorum. Bursa sokaktan bir sokak, önceki sokakta. Hı hı. ikinci katta yazanesi vardı. O yazıhanesine kimler geldi gitmedi ki? Mürüvvet Sim'den tutun. Şey daha yeni başlamıştı hiç unutmam. Müluvap gezen. Böyle şey bir delikanlı, böyle girişken. Konuşkan, devamlı bir her Hemen hemen her gün geri giderdi yazanede. Ben de yazane değilim ummiyetle. Hatta yazanenin ufak tefek işlerini de halletmeye çalışıyordum. Ne gibi mesela gelenlere çay vermek gibi veya kahve yapmak gibi onlarla sohbet etmek gibi öyle başladım. Zeki Alpan'la ilk oynadığım oyun sahneye koyduğu oyun kurşut çifte telli Almayadan gelmiş. Güzel üç verdedik bir komediydi. Onda ufak bir rolde oynadım ben. Hatırladığım kadarla o kadroda oynayan bir bayan vardı. O sonraları ben 1970'te Türkiye'den Almanya'ya gidince e, aşağı yukarı 40 yıl kaldım Almanya'da. O Baye filmlerde başrolü oynamış. İsmi de e, soy ismi Eyüboğlu. Hı -hı. Galiba Sema Eyüboğlu'ydu. İşin enteresan tarafı Avusturya Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni e, Eyüboğlu'nun kızı bu. Hı -hı. E, evlendiği bayandan ayrılmış. O da filmlerde karakter rollerinde oynayan bir bayandı. Bu e, Sema Eyüboğlu onun kızıydı. Yani benden sonra birçok başrolleri oyumuş. Ben sevindim. E, görüşmek kısmet olmadı. Çünkü ben 1970'te ayrıldım mecburen sinemadan evlenince. E, birkaç senelik gittiğim Almanya'da tam 40 yıl gibi dönemedim. Öyle devam etti. Yalnız bu 66 yılında e, biraz çekimsel hareket ettim. Çünkü e, bir iki filmde ufak tefek e, rollerde oynadığın zaman öyle bir intiba uyanıyor. Sonra e, bana bazı e, dostlarım, büyüklerim Arkadaşlarım falsiyede bulunmuşlardı. Bunlardan bir tanesi Cahide Sonkuh Hanım'dı. Hiç, hiç unutmam. Hı hı. E, Bolu'da sohbet ederken hem işte dikkat et. Bak fazla ünlü işte ufak tıfak kötü oynarsan, dedi kavgacı mavgacı öyle kalırsın seni başka gözle görmezler diye beni uyarmıştı. Aynı uyarmayı bana yıllar sonra e, yönetmen senarist İlhan İngin Bey yaptı. Ee, Türkan Şoray'ın karşısında direkt kötü oynattı. Hı hı. Ondan sonra başka bir iki, iki, üç tane dedi. Beş tane kötüden sonra dedi, oynama. Okta'yı bekle. <gülüyor> yani öyle bir tedirginlik vardı. Ee, onun için e, ben her e, ufak tefek te te çağırdıkları zaman e, şey yapıyordum, kırmamak şartıyla e, biraz e, oynamak istemiyordum. O şekilde devam etti. İyi. 1967'de tabii sizin e, yoğunlukla oynamaya başladığınız, e, rol aldığınız filmler artmış. E, epey de filmde de o dönemde. E, yanılmıyorsam benim burada gördüğüm 12 tane film olarak çıkarttım ama tabi bunun sayısı da belki daha fazladır. Evet, 1967 gerçekten benim için şahslı bir yıldı. E, yine şeyler, e, e, Ahmet Rahmetli Ahmet Kostarika, Yavuz Karakaş abimlerin sayesinde e, Muharrem Gürses'le tanışmıştım. Muharrem Gürses kendisi e, tarihi film çeken bir yönetmen. Birçok filmlerde de biliyorsunuz kendisi oynadı. Aynı zamanda evet. şirketi vardı. Oğlunu oynatıyordu filmlerde. Atilla Gürset. Evet. Sonra Arcan olarak değiştirdi rahmetli. Çok dünya efendisi, dünya karakterli, çok düzgün bir insandı. Çok dostluğum arkadaşlığım oldu kendisiyle. O beraber ilk oynadığınız film nedir peki? E şey <gülüyor> Muharrem Güçsel filmlerinde beni oynattı. Fakat dedi direkt ben seni oynatamam Oktay çünkü filmlerde de iş yapması lazım. Oğlunu oynat dedi. Karşısında bir isim bayanı. Kadroda beni harcamıyordu. ikinci jel olarak oynadım. Ben de kabul ettim serese. Sere. Aşağı yukarı e, Muharrem Bey'le 3-4 filmde oynadık beraber. Çalıştık Bu yani. Bizans Ondan sonra beni şey çağırdı. E, Nur Akıncı, yine e, Yavuz Yavuz Karakaş, Ahmet Uçuklu abimin tanıştırmış olduğu rahmetli Nur Akıncı var, evet. çok iyi bir öğretmen. Babacan kendisine zaten piyasada Nur'i Baba diye hitap ederler. Beni çağırdı, gittim. Yanına dedi. Oktay dedi. Sen dedi. Sporcu musun? zıplıyor musun? Gazsaralı millat etmişsin dedi. Ben dedi. Sen dedi. Güzel bir rolde oynatacağım dedi. Oynamak istemiyor musun? Herhalde duymuşlar. Piyasada hemen her şey duyulur kısa zamanda. zaman ee, İlk dedi şeyle. E, Tancı Korel'le ikiniz dedi iki başrol oynayacaksınız. Hı hı. E, rahmetli Tanju Korel Kamal Zeybey'in oğlunu e, oynayacak. Sen de dedi onun karşısında Çakırcalı Mehmet Efe'yi oynayacaksın. Ben seve seve kabul ettim. E, film İzmir'de çekilecek dedi. Ödemiş Köyü var İzmir'in. E, öyle başladık filmi çekmeye. O filmle ilgili çok güzel anılarım var. Belki ileride kısa da olsa biraz bahsetmek isterim. Yok aslında bahsedin hemen. Yani hiçbir sorunumuz yok bahsetmeniz için. <gülüyor> evet. Ee, Nuri Baba ile konuştuk aşağı yukarı bir filmlik anlaşma yaptık çok enteresan. Dünya iyisi bir insan Babacan hı hı. yani e, güvendiği insana elini uzatacak bir tip. Fakat büyük firma olmadığı için filmlere biraz geç giriyor vizyona ve aynı zamanda e, önce Anadolu'da oynuyor İstanbul'a biraz geç giriyor. Çünkü İstanbul sinemaları bazı prodüktörlerin filmcilerin e, şeyi altında anlaşmaları dahilinde hı hı. onun için her çekilen film hemen birkaç ay sonra vizyona giremiyor ancak bir sene sonra falan gelebiliyor belki iki sene sonra o şekilde biz gittik uzatmayayım fazla İzmir'e bütün ekip olarak ekip çok güzel kalabalık bir kadroydu rahmetli Danyal Topatan abim vardı Tanji zaten kendisi İzmir'li arkadaşları kardeşleri gelip yiyordu sık sık sete biz İzmir'e gittik. İzmir'e o zamanlar 1967'de öyle kalacak büyük otel yok. Gar oteli diye bir otel var. Garoteli'ne taşındık. Tanju Koray ile rahmetliyle biz ikimiz aynı odada kalıyoruz. Nuri Baba Ayşan ile aynı odada kalıyor. Ve işin çok enteresan tarafı o çakıçalı Mehmet Efecamalız evine karşı filmin kameramana rahmetli Cezmar. Yani araştırılırsa 1922'lerde filan. 22'lerden 67'lere benimle tanıştığı yıla kadar Muhsin Ertuğrul'a hatta şeye, şeyi fil, filmi Nazım Hikmet kendi ismiyle yönetmiş. Büyük Nazım Hikmet yazarımız. Hı -hı. Hem yönetmen hem senarist. Onun bile kameramanlığı yapmış. Çok değerli bir kameraman. Onunla çalıştık. Na Nazım Hikmet çok filmlerin senaryosunda kendi ismini kullanmamış. Evet. Çok enteresan. Ben araştırdım da buldum zaten. Biliyordum da, duymuştum da. Ee, şey e, soy ismi de Osman, e, mintaz Osman olarak yazılıyor. Senaryo mintaz Osman, hı hı. E, bu Türk filmlere sözlüğü var. Evet. Türk filmlere sözlüğü Aga Özbiçin yazmış mı? oldu orada belirtmiş filmlerin listesini. Biraz e, tabii karışık yazılmış e, filmlerin listesi. Yani e, 68'e şekerlem film 67 gibi ama oluyor o karışıklık. O şeyden kaynaklanıyor tahmin ederim. E, düzgün bir sinema arşivi yok. Ondan kaynaklanıyor. Onun için zaten oluyor bu karışıklık. Bir, bir de şöyle Anci bir... film ne zaman çekildi? Senesi yazılıyor. Halbuki o film çekildi. 2-3 sene sonra vizyona giriyor. Bir, Bazı evet. vizyona girdiği tarihi çekildiği sene yazılmış. Öyle bir karışık bir durum var. Yani onu herhalde bilmiyorum. Sen de ara, araştırıyorsundur. E, evet evet öze, bir özellikle bir e, çeki, çekildiği tarihi konusunda. Onun için bir takım yanlışlıklar oluyor. İkinci baskı artışlar basılmış... Mesela ben Bizans'ın Kitret'ten ilk filminde yani ikinci yön oynadım. Afişte benim ismim yok. E, aradım acaba dedim orijinal bu yok. Ben Benim bildiğim ilk basın afişte vardı benim ismim. Hı hı. Ne Oktay Gürsel'de. Yani öyle bir durum var. E, şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim. Yani çok e, afişlerde ben Almanya gittikten sonra ikinci baskı mı oldu ne oldu ismimi yazmamışlar. Yani öyle bir durum var. Mevzudan mevzuya geçiyorum. Fakat bizi, bizi ilgilendirdiği için İlhan İngin'le çok enteresan bir tanışmamış oldu aynı sene. O filmi biz 67'de çektik. 68 olarak geçiyor mesela şeyde kitaplarda. Vizyona girdiği tarihi yazılıyor. Tabii ki biz onu 67'de çektik. Bahsettiğiniz gibi... Özellikle pek çok filmin, bazı mesela 3-4 yıl önce de çekilmiş olabiliyorlar. Bunların hepsinin vizyon tarihi hep baz alınmış. Evet, Oysa filmlerin, filmlerin künyelerinde kesinlikle ne zaman çekildiği yazılması gerekiyor. Bu bilgi çok eksiklik olmuştu. Bu tamamlanmaya başladı. Artık sinema araştırmalarında çekildiği tarih yazılıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Vizyona girdiği tarih değişik olabilir. Bir de daha önce bahsettiğiniz bir nokta var. Bu dağıtımlarla ilgili... O konuda aslında size epey şey e, sormak istiyorum. Çünkü e, bildiğim kadarıyla bu e, İstanbul ayağı dışında en önemli noktalardan bir tanesi Adana olması gerekiyor. Orada Adana'da çok tabii, büyük bir tabii, dağıtım kadar var. Tabii Adana. Ve siz bu konuda e, bildiğim kadarıyla bayağı bir, e, bilgilisiniz, e, bayağı içindesiniz aslında o dönemde. Evet, en büyük işletme İzmir sinemaları. İzmir'de zaten birkaç işletme dağıtıyor. E, i̇ki işletmeydi yanılmıyorsam. E, bu işletmelerden bir tanesi zaten şeydi e, rahmetli Ümit Utku. Kervan Filmi'nin sahibi. Evet. O, o bakımdan Kervan film çektiği filmleri hemen e, vizyona sokuyordu. Hatta bazı filmlerin galasını da yapıyordu. Şöyle e, bahsedeyim, e, Taksim Sineması şeyin, e, işletmesi dahilindeydi e, Ümit Utku'nun. Orada şeyin, e, Yılmaz Güney 65'teydi yanılmıyorsam. E, kendisi yönetmen olarak bir film çekmişti. E, şey, Koçero diye. Evet. O Koçero'nun kocaman afişleriyle galasını yaptı Taksim Sineması'nda. Ve 67'de e, Kervan film adına oynamış olduğum Killing Sarışın Tehlike yani Ölüler Konuşmaz öbür ismiyle. Hı hı. Onun da galasını Taksim sinemasında yaptık. Ve hatırladığım kadarıyla bu Killing filmlerinin içerisinde tek galası yapılan Killing filmi diyebilirim. Yanılmış da olabilirim. Hı hı. Sen araştırıyorsun belki bilemiyorum. Benim gözümden kaçtı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadığım için. E, çok güzel bir gala yapıldı. Taksim sineması. Şimdi Maxim gazinosuydu. Bir ara gazino oldu. Bilmiyorum şimdi şu ara ne orası. Yani en büyük sinemalardan biriydi. İkinci büyük işletme Adana işletmesi. Hı hı. Bu Adana işletmesinin sahibi e, rahmetli, de rahmetli oldu. Nur için de yazsın. Çok babacan bir insandı. E, Necdet Kurdoğlu. Evet. Şimdi onun yeğeni burada turistik bir otel çalıştırıyor. Babam diyor gerçi Necdet Bey'e. Aynı zamanda bu Necdet Bey, oynat, e, Adana bölgesi için aldığı filmlerin anlaşmasını çok zeki bir insan olduğu için çok kapsamlı bir anlaşma yapmış. Bazı filmlerin, hatta bazı değil, hemen hemen satın yani aldığı, işletme hakkını aldığı birçok filmlerin kendisi de dünya üzerinde işletme hakkını almış, imzalatmış yani. ileride satabilirim diye. Hı hı. O düşünceyle yapmış. Onun için bu yeğeninin ortak olduğu çok büyük bir firma var. O firmanın da ismini hemen size söyleyeyim ben. Harizon. Hı hı, evet. Duydun mu ismini? Evet evet. Harizman ee... İnternasyonel firmasının en büyük ortağı. Onun e, arşivinde yanılmıyorsam duyduğum kadarıyla geç, e, birkaç antiklomeri çıkarmışlar. Aga Özgüç de bu firmanın şeyi... E, danışmanı. E, danışmanı evet. olarak çalışıyor. Yanıl, yanılmıyorsam hala çalışıyor. Aga Özgüç'ün kitapları Vallahi, oradan basılıyor şu anda. Çok değerli bir arkadaşımız. Yani demek istediğim şu. E, o rahmetlinin Necdet Kurdoğlu'nun filmlerini değerlendirmişler. Şimdi onlar dünyaya pazarlıyorlar. Ellerinde 5 yakın film varmış bu Horizon'un. Hatta benim birçok filmlerim var. Rica ettim arkadaşlar. Konuşuyoruz aradayı. Ben dedi valla Oktay film işlerle anlamıyorum. Ortağı var. Ortağım da ismi Necdet. Tesadüf evet. bu kadar olur. <gülüyor> Rahmetli bir Necdet Kurtoğlu'ydu. ortam ismi Necdet e, Arkın. Necdet Arkın, evet. Evet, bilmiyorum. belki tanıyorsunuzdur. Yani böyle bir durum var. Uzun sözün kısası Adama işletmesi çok önemli. Rahmetli Yılmaz Güney'in zaten kısa zamanda göz önüne çıkması atak yapmasının en büyük nedenlerinden biri. Zaten menajeri biliyorsunuz Osmaniyeli. Hı. Bu Necdet Bey'in şeyi olmuştur çok çağrısı. Yani şu oyuncuyu oynat diye piyasaya dağıldı mı bütün şeyler gelip bu piyasadan filmciler, Necdet Bey'in doğrultusunda film çekerler. Niye? Mesela bizim rahmetli Nuri Baba daha filme başlamadan resim çekerdi. Atlar otobüsle gider Necdet Bey'den şey alırdı film için çek, peşin para. Onunla başlardı filme. Yani öyle bir durum var. Söz sahibiydi. adama işletmeleri. İki işletme daha vardı. Onlar ufak da. Onların içinden pek hatırlamıyorum. Bu şekilde devam ediyordu. Bilmem anahtadı bildim mi? Bu işletme olayları çok önemli. İşte en büyük eksik e, bizim e, Türk sinemasında e, sağlam bir arşivin günü günü işlenmemesi. E, bunların da sebepleri var. Zaten filmler e, sanatçıların aldığı paralar bilinmiyor. kim ne özeniyor? Hiçbirinin sigortası yok. ben de dahil. Kaç yani kişi izlemiş filmleri o yok. Git karıya. E, Allah etmesin bir kaza anında ne olacak? O kara kara düşün. Mesela hiç unutmam e, Nur Akıncı'nın bir filminde yüzü yanmış Kezzaplaşay'ın. Bir sanatçı arkadaşı şey vardı e, ismi hatırlamıyorum tiyatro sanatçısı kadın çok müşkül durumlar yaşadı sigortası da yok yani bu gibi hadiseler kazalar sık sık olabiliyor en büyük eksiklik e, sigorta olmaması çalışan sanatçıların e, kayıt altına alınmaması oyuncular e, film çekilen filmin tarihi zamanı o bakımdan birçok e, şeyle asfaklıklar oluyor. Mesela ben 1984 yılında başladım Almanya'da. En ufak çekilen televizyon filmlerinde, hep televizyon filmlerinde oynadım Almanlarım. Hepsi kayıtlı. Bugün isimleriyle gir, bütün internette görürsün tarihiyle, hangi tarihte girmiş vizyona. Yani bir düzgün çalışılıyor, güzel çalışılıyor. En büyük eksiğimiz o. Bir eksiğimiz daha var aklımdayken onu da söyleyeyim, unutabilirim. Bu çekilen güzel filmlerin, mesela 1914'te başlayan, Biliyorsunuz 14, 11 aslında da o şey var Osmanlı tabiatında olan iki tane Makedonyalı kardeş evet. Maniki kardeşler. Bunlar Manik. 1911'de başlamışlar. Fakat Türk sinemasının başlangıcı biliyorsun Utku ve herhalde o konuyu. Evet. Fuat Üçkünay Bey rahmetli. 14 Kasım 1914'de Ayefentos Abitesi'nin yıkılışı. Evet biliyorsun evet. bu bu filmi başlangıcı olarak kabul ediliyor. Keşke yani hadi bırakalım bu 14'lü yılları. Hiç bari 50'li yıllardan sonra çekilen filmlerin bir kamera arkası arşivi yapılsaydı. Zaten... büyük eksik. Benim görüşüm bilemiyorum yani. Zaten bizim Çünkü, bi pro programı yapma sebebimiz, e ayrıca benim web sitesinde yapma sebeplerimden bir tanesi. Bu bahsettiğiniz, bu e dendiğiniz nokta yani hemen hemen yazılı hiçbir şey yoktu 90'lı yıllara kadar. Neyse ki son yıllarda kitapların sayısı artmaya başladı. Bazı bilgiler artmaya başladılar ama yine bilgi kirliliği çok fazla. Tabii. Girilen konular çok az. Sadece belli başlı hikayeler biliniyor. Mesela Oktay Bey size sormak istiyorum. Yani çok fazla tabii, herhalde tabii. E, programa katılmadınız siz de. Çünkü ben sizin e, piyasanın içinde bildiklerinizi duyduktan sonra sizin kesinlikle birkaç program yapmam gerektiğini düşünmüştüm ama e, mesela sizinle ilgili bir konular var ki şu anda bize ayrılan e, bu program için süre e, bittiği için önümüzdeki programda değinmek istiyorum. E, sizinle ilgili olan da bazı şeyler bilgiler var. yani bu Biraz arşiv konumuz biraz değil baya e, kötü bir durumda. İşte bu bu yüzden evet, hani maalesef, arkeo maalesef. arkeoloji diyoruz biz de bu işe. Hani yeşilçam arkeolojisini yapıyoruz. Çünkü kazım, kazmamız gerekiyor. E, kazılar halinde ilerlememiz gerekiyor. Elimizdeki maalesef e, bilgiler kısıtlı. E, önümüzdeki programda önümüzdeki hafta tekrar e, sizinle devam edeceğiz. Çünkü size soracağım bazı pek çok konu var. Tabii e, memnuniyetle. E, o... Yani en mühim şeylerden biri maalesef üzülerek söylüyorum. Yani ben içinde olduğum için bu e, filmlerin güzel bir arşivin olmaması Sigortanın olmaması, arşivin olmaması, yani karma karışık bir durum. Herkes bir birlik yaşamaya, çalışmaya evet. başlamış. Evet. Onun için ileride bu aksaklıklar oluyor. Acaba onunla önce çekildi, bu önce çekildi, kim oynadı? Bir sürü zaten biliyorsunuz şeyler var, üçkağıtçılar affedersiniz... Ee, sahte e, filmin jenerini bile değiştirmişler. Başka film diye satmak için. Bu gibi olaylar olmuş. Üzül şeyler bunlar. O zaman e, önümüzdeki hafta e, Oktay Gürsel'le sohbetimiz yine devam edecek. E, Yeşilin Marküsü programından 94.9 açık Radyo'dan hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun. Ben de herkese ve size sonsuz teşkilatlar sunar. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. <Gülüyor>